Tabiinden çoğunluğunun görüşü de budur. Bunun dışında, namazların önemi için, orta namazının sabah namazı veya beş vaktin her biri olduğu hakkında görüşler de vardır. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte gider kılın. Güvende olduğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın,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 Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? Veba salgınından kaçan İsrailoğulları İşte Allah, onlara onlara Ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler. Ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. 8 gün. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi kim var?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 içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah, o zalimleri çok iyi bilir. Sina Yarımadası'nda yaşayan Amalikalılar, kralları, Cağut'un komandasında İsrailoğullarına saldırıp, onları yurtlarından çıkarmıştı. Onlar da peygamberlerinden kendilerine bir kumandan tayin etmesini istemişlerdi. Peygamberleri onlara, Allah,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 Yine Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah, dilediğini mutlaka yapar. Onları iradelerine bırakmayı dilemiştir. Ey iman edenler! İçinde hiçbir alışverişin, dostluğun ve iltimasın bulunmadığı bir gün, kıyamet, hesap günü gelmeden evvel, size verdiğimiz rızıktan Allah'ın rızasını kazanmak için harcayın.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 ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, kudreti, mülkü ve hükümranlığı, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Ayet-el kürsü için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki en büyük ayettir buyurmuştur.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 gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Yahut o kimseyi görmedin mi ki? Meşhur kavle göre Üveyir Aleyhisselam'dır. Binalarının duvarları, çöken çatılarının üzerine yıkılmış olan bir kasabaya uğradı da, kendi kendisine Allah bunu böyle harap bir yeri.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 Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Bakara Suresi 232-260. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul